Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Baran Güzel. Hoş geldin Baran. Hoş bulduk hocam, merhaba. <gülüyor> evet, merhaba. Ee, Baran Güzel'le bugün ilginç bir projeyi, e, parçalar projesini. Ben proje diyorum ama sen de öyle adlandırır mısın? Yani bu bir, e, yani bu kitap, parçalar bir proje kitabı mı? Yani tabii edebiyatta böyle e, kitapları proje olarak görmek biraz... Hı -hı. <gülüyor> Bizim açımızdan şey oluyor, yanlış bir hı hı. nitelendirme oluyor ama ben buna bir öykü kitabı diyorum, hı hı. proje demiyorum. Bir öykü kitabı hazırladım aslında hı hı. Ee, ve bunu da yardım olarak yazarlardan yardım olarak hazırladım. Peki nereden, o zaman şöyle diyelim, ilham kaynağı var değil mi bu kitabın? Evet, ilham kaynağı şöyle, benim lise yıllarıma denk geliyor. Hı hı. Lise yıllarımda bolca işte Ferit Etki okuduğum. Ondan sonra 50 kuşağına girdiğim yıllar, öykü yazdığım, öykü okuduğum yıllar. Ferit gün'ün toplu öykülerini almıştım, Leş, hı hı. Leşi böyle bir çırpıda oku, okuyup bitirmiştim. Hı hı. Sonra Çığlık kitabına, Çığlık kitabında şöyle bir bölüm vardı, Parçalar diye bir bölüm vardı. Bu bölümdeki öykülerin ...Ferit Etkü kitabın sonunda... ...yarım kaldığını... ...yani e, öyküleştiremeyeceğini... Hı -hı. ...söylemişti... ...ve Dileyen Okur'un... Hı -hı. ...bu öyküleri e, tekrar yazabileceğini... ...ya da... Hı -hı. E, ...alıp bir roman bile yapabileceğini... ...söylüyor Hı -hı. ve bunun iznini veriyor... ...hiçbir Hı -hı. hak iddia etmeyeceğini söylüyor... ...bu tabi şey de olabilir... ...yani Ferit Etkü'nün kendi... ...oyunu da olabilir... Bugün, evet. e, ...kitabın içinde bir oyun gibi de duruyor zaten... Hı -hı. Ee, ama işte bu fikirden yola çıkarak böyle bir kitap yazmak istedim kendim hı hı. sonra birkaç deneme de yaptım hı hı. ama o öykülerin iyi olmadığını gördüm çünkü zaten o dönemde iyi öyküler yazamıyordum hı hı. Ee, ve rafa kaldırmıştım kendi içimde sonra yıllar sonra dedol usta editörlüğe başlayınca e, bu yıllar sonra ne kadar yıllar sonra, <gülüyor> yani bir herhalde 6-7 yıl falan hı hı. O tuttum içimde o kitabı e, o fikri Sonra ilk Sedat Demir'i e anlattım. Aa çok güzel fikirmiş falan yapabiliriz dedi. Sonra yine bekledi biraz. İlk defa sizin yanınızda aslında açıkladım ben bunu. Evet. da <gülüyor> e, Kemal Varol'un, işte Sibel Oral'ın, Murat Özyaşar'ın olduğu bir rakım masasında... <gülüyor> e, ...biraz da e, cesaret verip gaza gelip böyle bir kitap fikrim var yapalım mı demiştim. Herkes çok sıcak bakmıştı masadaki herkes. Evet böyle oldu. Yani hmm. sonra işte o cesaretle hmm. yazarlara tek tek gidip sevdiğim yazarlara. Peki o şey nasıl oldu? Yani yazar işte yani bu okurlara e, yazılmış bir mektup gibi Ferit Edgü için Hı -hı. bir oyun da olsa e, bunu e, yani okur ve yazarı birleştiren bir şeye dönüştüren Hı -hı. bir oyun. Evet. E, bir taraftan düşündüğümüzde ve aslında bu bir performans. Bir taraftan şey de yapabilir hayal gücünü hem açan bir şey ama Hı -hı. hem de kapatan bir şey. Evet. Hani bunun e, örneğin yazarlardaki karşılığı ne oldu? Yani i̇lk tepkileri. Anladım. Ya şimdi kime... Ya diye... Çünkü nasıl? Uf. Evet ilk başta çok hoş. Evet Hı -hı. yaratıcı. Fakat bir taraftan da hani e, başka bir yazarın tahakkümü altında Hı -hı. bir şey yapıyorsun. Evet. Yani. Ya şimdi ilk başta zaten bu fikri kime açıklasam herkes bir aa falan oldu. Kimin Kimsenin aklına gelmedi mi bugüne kadar falan? E, çok güzel fikirmiş. Yapılması çok iyi olur falan. Ee, ...kitapta olmayan yazarlar da var açıkladığım. Yani fikri açıkladığım, yazmasını istediğim yazarlar da oldu. Kabul etmeyenler onlar. Mesela ben işte Ferit Etkin'in öyküsünü devam ettiremem. Yani Kendimde onu o yetkiyi görmüyorum ya da bu doğru değil diyenler de oldu. İsimlerini vermeyeceğim. Yani sonuçta bir, şöyle bir tepki var değil mi? Bir, Hı -hı. Ben bunu, kendime bu payeyi biçemem, biçemem. herhalde. Bir, bir, bir başka tepki... E olur, çok güzel, işte deneysel bir çalışma bu, yapalım Hı. diyenler oldu. Zaten yazanların çoğu da e, o deneysel öykü, öykü fikrine sıcak bakan insanlar. E, klasik öyküden kendilerini kurtarmış, işte daha çok e, modern, postmodern öyküye e, bakan insanlar, yazanlar. İşte Emirhan Burak Aydın öyle, Mevsim Yenece Keza öyle, Hakan Bıçakçı'nın zaten hani öyle bir... E, öykü anlayışı var. Onlar sıcak baktılar ve yazmaya geliştiler. 9 e, yazar var. 9'u da şunu yapmadı. Aynı öyküyü devam ettirmedi. Bazıları direkt kaldığı yerden devam ettirdi. Bazıları da e, sarmal öykü biçiminde önün e, öncesine koyup e, hem öncesini hem sonrasını yazdı. Bazıları da toptan fikri alıp sadece yeniden yazdı öyküyü. Mesela çevirmen öyküsü sadece fikri ...alınmış bir öykü. Tamamen bambaşka bir şey... ...çıktı. Bu şekilde... ...hoş bir mesela çalışma Performans. Evet. Bir nevi performans. Hı -hı. Peki... ...mesela burada... E, ...tabii şeyle... ...buradaki yazarlardan başka yazarlarla... ...konuştuğunu da söylüyorsun. Zaten... Yani, e, ...bu yazarları... ...belirleme süreci nasıl oldu? Yani... Onların, yani Ferit Edgün'ün metinleriyle akraba olduğunu ya da Ferit Edgün'ün metinlerinden ilham aldığını düşündüğün yazarlar mı ilk önce aklına gelenler oldu? Ee, yoksa işte hani benim etrafımda tanıdığım, bildiğim ve sevdiğim yazarlar, hani hangisi daha ağır bastı? Ya ilk önce şu vardı, benim e, kafamda bir e, 15-20 tane öykücü zaten vardı. Hani öykü kitaplarını okuduğum, sevdiğim. ...bazılarının hatta romanlarını okuduğum... ...işte ne bileyim dergilerde çıkan yazılarına denk geldiğim yazarlar vardı. İlk bu yazarlara gittim. Bu yazarlar arasında kitapta olmayanlar da var... ...işte dediğim gibi kabul etmeyenler. Sonra sırayla işte... ...mesela Emirhan'ın öykülerini 9 yıldır okuyorum. Lise yıllarımdan beri Emirhan'ın öykülerini okuyorum. Emirhan Ferit Etki'ye çok uzak biri aslında. Hmm. Yazım tarzı olarak, düşünce tarzı olarak Ferit Etki'ye çok uzak. Ama... Bu tarz deneysel bir fikre yakın olduğunu bildiğim için ona gittim, o kabul etti mesela. Sedat Demir keza yine e, öykü anlayışı olarak yine Ferit Etki'ye uzak ama e, deneysel öykü fikrine açık, modern öykü fikrine açık. Zaten Dedolus'ta yaptığımız şey de çoğu zaman bu işte postmodern edebiyata bakıyoruz bir anlamda. E, bu oldu. Bu e, oldu. Bir yandan da hani e, güvendiğim, yaz, yazacağına güvendiğim, işte beni yarı yolda bırakmayacağına inandığım yazarlar oldu bunlar. E, işte Okan Çil ev arkadaşımdı. E, sürekli bastırıyordum yazdın mı yazdın mı yazdın mı diye. İşte iki sayfa yazdım dur geliyor çok güzel bir final olacak diye sürekli konuşuyorduk. Kahvaltıda bu öyküyü konuşuyorduk. Akşam yemeğinde öyküyü konuşuyorduk falan. Böyle bir süreç oldu. Çok eğlenceliydi ama çok da yorucuydu. Peki ne kadar yani sürede oldu? Yani... Bunu bütün bu kitabın e, parçaların birleşmesi. ortaya çıkı, birleşmesi ne kadar sürdü? Ya bir yıldan fazla sürdü diyebilirim. Bir ee, ya bazı yazarlar kabul edip e, tamamlayamayanlar oldu. Mesela üç ay bir yazarı bekledim e, ve bir türlü sonunu bağlayamadığını hı hı. söyledi, bir türlü o, o öykü dünyasının içine giremediğini söyledi ve yarım kaldı mesela. Hı hı. Sonra başka bir yazar bulmak zorunda kaldım. E, Hatta bir hata yaptım, bir, bir öyküyü iki yazara vermişim. O mesela çok büyük bir hataydı. İkisi de aynı öyküyü yazdı ama birini çıkarmak zorunda kaldık. İşte tabii kimsenin kalbini kırmadan konuşarak işte böyle bir durum var falan diye. Çok sancılı bir süreçti benim Hı -hı. için ama eğlenceliydi de. Peki mesela metinlere müdahale oldu mu? Ya da o metinlerin yazılma süreçlerinden sonra okunma süreçlerinde... E, sadece bir iki öyküde oldu bu. Hani kendi fikrimi söyledim. Ya işte e, bir yaptığı şeyi e, doğru değerlendiremediğini, yani öyküyü doğru kuramadığını söylediğim bir iki yazar olmuştu. E, daha sonra onlarla baya bir hatta şey çekişmeli geçti. Ya hayır ben böyle yaptım yok hayır böyle yap falan. Sonra yazarların dediği oldu. <gülüyor> Ama yani sonuçta çok... bu ne olursa olsun Aha. yani bir deneysel çalışma da olsa Kesinlikle. başka bir yazarın metni Hı -hı. öyle değil mi? Evet. Başka bir yazarın metniyle e, hali hazırda bugünkü bir yazarın bugünden bir diyaloğa girmesi. Hı -hı. Büyük bir ihtimalle zaten Ferit Edgün'ün bunu bir performans olarak düşünmesinin sebebi de bu bir diyalog. Evet. E, ve burada herkes farklı bir diyaloğa giriyor Hı -hı. Ferit ile. O diyaloglar nasıl gerçekleşiyor? Biraz ondan yani ya da bir diyalog var mı gerçekten? Bu performanslar yani çünkü bu bence bir performans mutlaka bunu e, bitirmesi de gerekmez alıp birisi Ferit Edgü'nün ya da başka birinin bir hikayesini yeniden de yazabilir. Ya şimdi mesela e, Ferit Edgü'nün böyle çok mesafeli bir dili var hı hı. hatta biraz soğuk diye de tabir edebiliriz. O e, empatiyi reddeden bir dil. kesinlikle empatiyi reddeden bir dili var. Pelin Buzluğ'un öykülerinde ise hep şey vardır, böyle bir sıcak bir yapı hı hı. vardır. Mesela Ferit Etki'nin e, öyküsünü Pelin Buzluk yeniden yazdı ve e, bambaşka bir sonla yazdı. Sonunu değiştirdi, yapısını da değiştirdi ve çok sıcak bir, duygusal bir temele oturttu o öyküyü. Yani aslında Ferit Etki'nin e, öyküsünü reddederek bir öykü yazdı. Hı hı. İşte bu da bir diyalogun başka bir şekli. Mesela Kerem Işık ise şunu yaptı. O dili korudu Ferit Etkü'nün. Bence bu da zor bir şey. Evet. Ee, doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. Bu tamamen ona kalmış ya da okura kalmış bir şey. O dili korudu ve aynı dilde devam etti. Gerçekten ben okurken Ferit Etkü yazmış gibi hissettim. Ferit Etkü e, bu öyküyü tekrar devam ettirmiş gibi hissettim. Mesela Bu da benim için başka bir e, haz verici bir şeydi kitap için. E, bu şekilde yani herkes farklı bir... Şey denedi aslında. Peki, e, e, yani şimdi bu isimlere baktığımız zaman da bunlar e, işte Okan Çil, Kerem Işık, Cüneyt Yalçın, Hakan Bıçakçı, Pelin Buzluk, Emirhan, Burak Aydın, Sedat Demir, Melide tüzün oldu ve Mevsim Yenici. E, onların metinlerinden oluşuyor kitap. E, aslında bunların hepsini ortak kesen bir şey var bir taraftan hı hı. bakıldığında. Böyle bir olağanla bir dertlerinin olması. Kesinlikle. Değil mi? Hepsinin bir gerçeklikle bir sorunu var. Hı hı. Gerçeklikten çok olağanla bir evet, sorunu var. Evet, olağanla bir sorunu var. Yani tabi edebiyatta herkesin gerçeklikte kesinlikle. bir sorunu. Var. Hepsi e, aslında metinlerini gerçek hayat üzerinden kurup, o gerçek hayatı e, çok farklı bir şekilde yansıtmayı seçiyorlar. Muhakkak öykülerde bir öykülerinde bir arıza oluyor. Kerem Uşan, şey pardon, e, Bahadır Cüneyt'in mesela romanları var. E, o romanlarını e, farklı bir şekilde kuruyor. Yani günümüz gerçeğini alıp bir aile bir aile hayatından alıp e, bambaşka bir yere falan götürebiliyor. O yüzden hani bu öyküleri çok kolay bir şekilde kotardılar bence. Çünkü e, başka bir yere götürdüler öyküleri. O evet. Ferit Etkül'ün gerçekliğinden de çıkardılar aynı zamanda. Hı -hı. Aslında olağandan çıkarmak. Yani bu biraz Hı -hı. şey de e, hani parçaları birleştirmek. Hani edebiyat tarihini yeniden kurmak gibi. Yani var olan bir dizgeyi bozup evet. onu başka bir türlü okumayı... Mümkün kılmak gibi bir şey ama bir taraftan ben mesela hep şey de düşünüyorum. Bu bir e, yazarda e, bir açılmaya değil de sonuçta kendini kapatılmış bir şeyin içinde dönüp duruyormuş gibi hissetmeye de sebep olabilir. Zaten bununla ilgili şikayetler oldu. Yani Hı -hı. konuşurken yazarlarla ya böyle bir şey var falan. İkna etmeye çalıştım. Hayır evet. falan. Ama yani o yüzden mesela bu, bu hani düşünme. performans sadece bir parçaları, o yüzden ben özellikle performans kelimesini kullanıyorum. Parçaları birleştirmekten ziyade mesela hiç seslendirilmek düşünüldü mü? Öyküleri mi? Evet. Ya da sesin, sesle çünkü olağan çünkü olağan yazmaktır ya hı hı. ama bir de ses. Yani evet. Onun da dışına çıkmak. İki farklı ses. Evet. Daha olağanın da dışına çıkıp bunu ya ben en azından Ed günün bu resimle ve sanatta başka Hı -hı. sanatlarla ilişkisini düşündüğünde bunu tamamen bir performansa dönüştürmek. hani Yazıya yazıyla karşılık vermek evet bu da bir performans ama hani yazıya mesela hiç şey düşünüldü mü? Hani bomboş bir sayfa yazmak. Yani vermiyor. Yani zihnim bir şey ifade etmiyor. Ya da böyle olsa kabul görür müydü? İlla Görürdüm. bir şey yazılmalı mıydı? Yani de insanlardan ya da buradaki yazarlardan beklenen ee, mutlaka ve mutlaka hani yazı yazmaları ve buradan yola çıkmaları Haydi. Ya zaten başta şöyle bir şey vardı sınır bile yoktu kelime sınırı. Ben şöyle demiştim bir paragraf da ekleyebilirsiniz, ee, bir 50 sayfalık bir öykü de yazabilirsiniz demiştim. Bu tamamen size bağlı. Ee, ama sonradan şey oldu böyle bir iki öykü çok kısa gelince bir kitap formatında değerlendiremeyeceğimizi düşündüm. Çok kısa öyküler olursa. ...çok hacimsiz bir kitap oluyordu... 40-50 sayfalık bir kitabı oluyordu... ...sonra bir sınır koymak zorunda kaldım... ...alt sınır... Hı hı. ...işte dört e, sayfa, beş sayfa gibi... E, ...ama boş sayfa olsaydı... ...herhalde olurdu... ...bir on sayfalık boş sayfayı bırakıp... Evet mesela... ...yani öyle birisi... ...yani yazarlardan biri bunu tercih ediyor olsaydı... ...ya da sadece bir nokta vermiş olsaydı... Hı hı. ...sizden olacaktı... ...olurdu yani bu birçok şey açık bir kitap zaten... Ee, o şekilde sınırlandırılmamak lazımdı. Peki bunun devamı ya da bunun daha genişletilmiş bir hali düşünülüyor mu parçaların? Ya ben benim için bitti hı hı. Ee, parçalar ama başka biri de yapsa bence çok güzel olurdu. Ya. Başka bir yayını başka bir editör hı hı. Ee, yapsa. Ya da mesela onlar da bunları yeniden yazdıracak başka biri. Yani Aynısın evet. Parçaların parçalarının Çünkü, mesela. gibi. Mesela Herhalde ben evet ben buna izin verirdim. Ama zaten burada izin verecek bir şey de yok sanırım. Şimdi şey, yani mantık olarak da hani bu zinciri oluşturacak evet, bir şey. Hani bir bunu... paradoks oluyor. <gülüyor> evet bu bir paradoksa dönüşüyor. Ee, peki sonrasında yazarlar bir araya gelip birbirlerinin metinlerini okudular mı? Yoksa kitap yayınlandıktan sonra mı herkes birbirinin metnini gördü? Kitap yayınlandıktan sonra herkes birbirinin hmm. metnini gördü. Bir iki kişi hani önceki metinlerini görmek istedi hani onlar ne yapmış? ...onlar gibi yapmayayım diye. Bir iki metin atmıştım öyle... ...mail üzerinden. Ama kimse birbirinin öyküsünü görmedi onun dışında. Peki o sonrasında dışında. parçalar birleştiğinde... ...kendilerini orada bir parça olarak... ...hissettiler mi? Bence hissettiler çünkü... ...ona o yüzden... Yani ...birkaç mesajlaşma oldu. Birkaç yazarla beraber oturduk... ...falan bir şeyler içtik. Kitap herkesi mutlu etti. bence Herkes ya bu olmuş. Mutluluktan ziyade böyle hani... Sonuçta buradaki metinler bir araya geldiğinde ne oldu buna dair onların sonuçta bu kolektif bir şey <gülüyor> ve bir derleme değil aslında yani ya bizim herhangi bir şey Hı -hı. E, günümüz öyküsü 50 kuşağını buluşturduk Hı -hı. çünkü bu kitaptaki Ferit Ertgün'ün öyküleri aynı zamanda şey 50 kuşağı e, öyküsünün bir şeyi gibi böyle küçük bir e, maketi gibi aslında Hı -hı. hani e, temsili gibi. Hı -hı. Biz o öykülerle günümüz öyküsünü buluşturduk diye düşündük kendi aramızda. Hmm. Ya peki yani işte bu, bu, bu tabii ki önemli bir çaba ama sonuçta yine de yazarların kendi bulundukları yerden e, bir şeyin parçasını oluşturma hali de bir bütünlüğü de aslında hmm. yani bu parçalar birleştiğinde ne olacak? Bu hmm. parçalar birleştiğinde ne oldu? Buna dair mesela e, sonradan bir değerlendirme ya da bir konuşma yapıldı mı? Ya da ne oldu? Yani parçalar birleşti. Evet, sonuçta bunlar parçalar ama birleştiğinde ne dedi bu parça... bütün ne de ne diyor bize? Ya ee, bizim yani ortak sonuçta bu editör şu... olarak hani bu Hı -hı. kitabın şeyi yani bu bütün ne diyor bize? Artık parça değil çünkü bu, Hı -hı. bu elimizde tuttuğumuz bir bütün. Hı -hı. Ve bu bütün bize ne diyor? Ya öykünün bir şeklini gördük ya. Bir sürü ee, deneme yapıldı. Ee, bu da bu şekilde böyle de yapılabiliyormuş, böyle de bir öykü kitabı mümkünmüş. Hmm. Ee, usta bir yazarın metinlerine genç yazarlarda eklemeler yapabiliyormuş. Bu bir şeyin bence e, öncesi oldu. E, çok deneysel bir çalışma oldu öncelikle. E, öykü türüne bence hani yeni bir soluk getirdi diyebilirim. Yani bütün yazarlarda biz bunu başardık. Biz böyle bir şey yaptık ve böyle bir şey adımız böyle bir şeyde yazıldı ve tarihe bu şekilde bir not düştük diyorlar aslında. Yani tabii bunun illa Ferit ve Edgünün bir şeyinden ortaya çıkması gerekmiyor yani bu ilk defa yapılan bir şey değil yani dünya zaten metinsel bir hafızayla Hı -hı. oluştuğu için yani ondan bağımsız bir şey üretebilmek çok fazla mümkün değil. Peki Ferit Edgü ile hiç görüşsünüz mü bu süreçte? Yani. O da çok sorulmuştur herhalde. Çok soruluyor. Yani görüşmedik. Hı hı. Hiç, e, kitabı ben hazırlamaya başlamadan önce bir onunla hı hı. iletişim kurmaya çalıştım. E, Asistanıyla görüştüm. E, Ferit Etkü'nün müsait olmadığını, hasta olduğunu, çok fazla hı hı. kimseyle görüşmediğini söylediler. Evet. Ben de çok ısrar etmedim. Tamam dedim. Sonrasında o asistanla yüz yüze geldiğimizde fikrimi anlattım. Asistanı ya Ferit Bey böyle bir şeye kızmaz. Ee, e, sorun olmaz bu Ferit Bey için. Ben icazet almak için konuşmak istemiştim. Yapın. Güzel olur. Ama Ferit Bey ile şu an görüşemezsiniz. İşte hasta falan demişlerdi. Görüşemedik. Tep kitap... çıktıktan sonra da görüşemedik. Peki kitabı iletebildiniz mi? İletmedik. Yine asistanıyla ile konuştum. Ferit Bey aldı dedi. Ha, iyi, güzel. Alır dedi, aldı dedi sonra. Hı -hı. Ee, Yazarların dedi. imzalı Ferit Edugiye bir <gülüyor> Yok, onu yapmadık. Fena bir fikir olmayabilirdi aslında. O diyalon, belki hala yapılabilir. <gülüyor> ne kadar evet. şey olur bilmiyorum ama. Peki buradaki e, sormak istediğim şeylerden birisi de okurların tepkisi ne oldu? Yani bir sıradan okurun, <gülüyor> yani tırnak içinde sıradan okurun tepkisi, bir de e, yani. Akademik ya da eleştirel anlamdaki tepkiler ne oldu? Bu sadece deneysel bir iş, bunu çok ciddiye almayalım hı hı. mıdır? Yani buradaki olay yoksa? Ya şimdi kitap çıktığında birçok yerde yazılar çıktı. Evet. İşte birçok gazetede, kitap ekinde, hı hı. E, internet üzerinde yayın yapan dergilerde birçok yerde yazılar çıktı. Herkes, ya yani bütün yazılarda ortak görüş olarak hani fikrin çok iyi olduğu, öykülerin sağlam olduğu, sağlam kişiler. ...tarafından yazıldığı... ...ve... E, ...kitabın öykümüz için... Hı hı. ...Türkiye öyküsü için önemli bir kitap... Olduğu, ...üzerinde duruldu... E, ...diğer okurlar da... ...çok beğendiklerini işte mesajlarla... E, Instagram'da, Twitter'da... ...paylaştıkları yorumlarla... ...dile getirdiler... ...kitap hakkında henüz hiç olumsuz bir şey duymadım... Hı hı. İnşallah da duymam... <gülüyor> Peki mesela Ferit Edgün'ün kendi kuşağından ya da Ferit Edgün'e ya da daha yakın kuşaktan birisi bu projeye dahil edilme... ...ya da birden çok kuşak mesela olsaydı burada. Evet hani 1950 kuşağıyla bugün öyküsü bir diyaloğa girme gibi bir çaba var ama... ...hani birden çok kuşağı bir araya getirmek. Mesela o niye hiçbir fikir olarak ortaya çıkmadı ya da o böyle şey mi gelmedi... Sonuçta tabi bu bir tercih hı hı. ama sonuçta buradakilerin hepsi de bugünün kuşağı değil. Yani Hakan bıçakçıyla Kerem Işık aynı kuşak hı hı. değil sonuçta. Ya zaten işte günümüzde e, eser veren, üreten, yaratıcı e, anlamda hani çok fazla eser veren yazarlar seçildi burada. E, ve biraz da kendi öykü anlayışıma da uygun yazarlar. Yani... Ama bu da işte başka bir kısıtlama olmuyor mu? <gülüyor> ya evet kısıtlama ya zaten hani hmm. tamamen özgür bir hmm. şekilde birçok şey yapılamıyor hmm. düşünüyorum ee, bence iyi oldu ya hani günü, <gülüyor> günümüzde yazan <gülüyor> ya bu iyilik ve yok hani, şeyi merak ettim ya yani birden çok kuşak e, fikri ya sonuçta bu da bir, bir, senin de bir performansın. Aynı hı hı. zamanda buradaki seçimler, buradaki kişiler ve bu bütünlüğe ulaşmak başka birisi ve başka yazarlarla. Hatta aynı yazarlar ve başka birisiyle bu tamamen bambaşka bir şeye dönüşebilir. Benzer var mı projeler? Şimdilik yok. <gülüyor> Şimdilik. Kendi öykülerimi yazıyorum artık. Evet, umarız bir gün senin kendi yazdığın öykülerle de burada konuk ederiz. Onları Şimdi. konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kanık ederim hocam. Çağırdığınız için. İyi günler. İyi Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.